Bana hürriyet nedir diye sormakta haklısın. Onu ben de tarif edemezsem sana kimseler anlatamaz karıcığım. Hürriyet, şüphesiz gözlerine bakmamak değildir. Çünkü yan yana bulunduğumuz sıralarda kaç on dakika mütemadiyen göz göze durabiliriz. Gezip dolaşma, tramvaya binme, kapısı hiç mi hiç kilitlenmeyen, Pencereleri demirsiz evlerde da hürriyet sayılmaz. Fil hakika tramvaya binemeyen adamlar, Evi barkı olmayanlar, Gezip dolaşamayan yatalak hastalar ve kötülümlerde bir çeşit mahpus sayılırlar ama Bunlara malik oldukları halde istifade edemeyen serbest insanlar da mevcuttur. Mahpushane avlusunda güvercinler vardı. Bunlar tembel, paytak, fakat nihayet kanatlı mahluklardı. Bir damdan bir dama uçabiliyorlardı. Bazen epey havalanıp kaybolduklarını da görüyorduk. Güvercinleri, mahpuslar, ipten ve toplu iğneden yaptıkları oltalarla, en basit ilmekli tuzaklarla, hatta elleriyle avlıyorlardı. Buna rağmen kuşlar, karar günü, Sevap işlerse az ceza yiyeceğine inanan mahpusların serptikleri birkaç avuçları Mısır için ölümü göze alırlar. Avludan uzaklaşmazlardı. Belki işin bu kadar derinli akıl diremedikleri de bir sebepti. Fakat nihayet hürriyet uçabilmekle de anlaşılmıyor. Bir Amerikalı gazeteci bazen sen içeride olursun, Dünya nimetleri dışarıda kalır. Bazen sen dışarıda bulunursun. Dünya nimetleri içeride mahpustur. Demiş. Şu halde hürriyet, nimetlerin yanında bulunmak mı? Zannetmem. Dişimiz ardığı zamanları bir hatırla. Nimet, sızının kesilmesinden ibaret kalmıyor mu? Hürriyet. Fertler için böyleyken milletler için başka değil. Bizim evimizin ötesinde gezip dolaşacak uzaklıklar var. Halbuki milletler ne kadar da hür olursa olsunlar vatanlarından top bir gün seyahate çıkamazlar. Hürriyet başka bir şey sevgilim. Dur bakalım anlatabilecek miyim? Hani bir gün sen hapishanenin bulunduğu şehirden uzak bir yere gidecektim. Hatırladın mı? Gizecektin de aylarca gelmeyecektin. Bulutlu, basık, loş bir gündü. Avluda bir tahta iskemlede oturmuştum. O akşam hareket edeceğini biliyordum. Ziyaret günü değildi. Müdür, görüşmemize izin vermezse birbirimizi göremeyecektik. Otururken bunları düşündüğümü zannetme. Hiçbir şey düşünmüyordum. Rahat olmamak için düşünmemek kafiyse rahattım. Birdenbire kapıdan seslendi der. Yavaşça kalktım. Ayağımdaki takunyaları şakırdatarak ve sakalımı okşayarak görüşmem haline girdim. Hatırlıyor musun? Arası 30 santimlik iki telin arkasından konuşuyorduk. Senin yüzünü büyütmek için küçük murabbaalara ayrılmış bir kartpostal gibi görüyordum. On dakika konuşacaktık. Sırtında beyaz empirme, başında hısır şapka vardı. Hasta bir çocuk gibi masum ve şaşırmıştım. Bir müddet konuşmadan bakıştık. Namütenay sözleri, bütün bir lisanı unutmuştum. O anda adını sorsaydın sadece gülümseyebilecektim. İkimiz de yapayalnızdık. Sen gidince ben artık yalnız bile kalmayacak, tarifi yapılmamış bir hale düşecektim. Mektup yazmaktan bahsettin. Resim çıkarmış fakat almamışsın. Annen haftaya getirecekmiş. Sakalımı sen gelmeden kesmemeliymişim. Gardiyan ''On dakika tamam!'' diye bağırdı. İnanamadığım için saatime baktım. Üçü bilmem kaç geçiyordu. Kaçta geldiğine dikkat etmemiştim ki. Sana kendimden bir hediye vermek istedim. Süratle ceplerimi aradım. Dolma kalemimden başka hiçbir şeyim yoktu. Onu bulduğuma ne kadar sevindiğimi burada nasıl anlatmalı? Aradaki kapıyı araladım, kalemi sana uzattım. Sonra, kanadı biraz daha açarak seni kucaklamak istedim. Sen de bunu hazırlanmıştın. Bunu içimin içinden biliyordum. Gardiyan omzumu tuttu, kapıyı hızla aramıza kapattı. Bunu hiç unutamıyorum karıcığım. Seni ancak dış kapıdan çıkarken arkandan görebildim. Hatırlıyor musun? Halbuki herifi bir yumrukta yere devirmek, kapı ardına kadar açmak ve seni bir an kucaklamak, sımsıkı bağrıma basarak yanaklarını, gözlerini, alnını ve saçlarını öpmek istemiştim. İşte hürriyet bundan ibarettir.